Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet olarak 51. ayeti kerimede diyor ki E thumme izâ mâ veqâ âmentum bih Yani Sizler şu anda tehdit olunduğunuz azabın geleceğine inanmıyorsunuz. Peki bu azap gelip başınıza çöreklendiği zaman mı iman edeceksiniz? el ve kad kuntum Şimdi mi inanıyorsunuz? Halbuki daha önce bu azabın çabucak gelmesini istiyorsunuz, istiyordunuz. İşte geldi. Ama artık imanınızın bir faydası yok. Çünkü bu ve benzeri ayet-i kerimelerden de anlaşıldığı üzere dünyada kalmaktan yana ümit kesildiği zaman hayata dönmekten yana veya hayatın devamından yana ümit kesildiği zaman artık ölümün muhakkak geldiği ve dönüşe çare kalmadığı kişi tarafından idrak edildiği zaman ki ölüm vaktinde bu herkes tarafından idrak edilir. işte o vakit hiçbir günahtan dolayı yapılacak tövbe makbul değildir. Bu halden önce ise yapılan her türlü Tevbe günah ne olursa olsun şirk dahil olmak üzere Cenab-ı Allah tarafından kabul edilir. Önemli olan kitaplarımızda yeshali dediğimiz hayatın devamından ümidin tamamen kesildiği durumda tevbenin olmamasıdır. Ondan önceki tevbeler faydalıdır. O halde itibaren yapılan dönüşlerin, tevbelerin kıymeti yoktur. Ayet-i Kerime'nin devamı olan daha doğrusu sonrasında gelen 52. Ayet-i Kerime'de Diyor ki Cenabı Allah devamında ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Sonra o zalimlere, zulmedenlere şöyle denilecektir. Ne zaman? Kafir olarak ölmeleri ve bu halleri üzere dolayısıyla haşredilmeleri sonunda, haşredilmelerinden sonra o zalimlere şöyle denilecektir. Dikkat edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zulüm küfür ile eş manada kullanılmıştır. Çünkü küfür ve şirk zulmün en ileri derecesidir. Küfürden daha büyük bir zulüm, şirkten daha büyük bir zulüm, tevhidi reddetmek ve inkar etmekten, tevhide muhalif kanaatlere ve inançlara sahip olmaktan daha büyük bir zulüm yoktur. Çünkü zulüm karşı çıkılan ve inkar edilen hak ve hakikat nisbetinde büyür. Karşı çıkılan ve inkar edilen hak ve hakikat ne kadar büyükse haksızlık da o kadar büyük olur. Zulüm de o kadar büyük olur. Kur'an'ın bize takdim ettiği akideye göre, İslam akidesine göre en büyük hakikat Cenab-ı Allah'ın uluhiyetiyle, ile isim ve sıfatlarıyla tevhid edilmesidir. Bundan daha büyük bir hakikat yoktur. O halde uluhiyetinde, sıfatlarında, rububiyetinde Cenabı Allah ile mütenasip olmayan, Cenab-ı Allah hakkında doğru olmayan, caiz olmayan, akidelere, inançlara, kanaatlere sahip olmak da bu hakikate en büyük hakikate yapılmış en büyük bir Zulüm olur. Onun için Lukman suresinde Cenab-ı Allah İnneşşirke zulmun azim buyuruyor. Şüphesiz ki şirk pek büyük bir zulümdür. En büyük zulüm şirktir. Maide suresinde Cenab-ı Allah Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir dediği gibi yine aynı ayetin devamında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir diyor. Çünkü Allah'ın hükümleri hakkın ve adaletin kendisidir. Hak ve adalet olan Allah'ın hükümleri eğer icra edilmiyorsa, eğer Allah'ın hak ve adalet olan hükümleri uygulanmıyorsa, şu veya bu meselede mahiyeti ne olursa olsun, orada adalet değil zulüm mevzu bahistir. Zulüm olan yerde ise dünyada da ahirette de rahat ve huzur olmaz. Dolayısıyla şu dünyada ve dolayısıyla yine buna bağlı olarak İslam dünyası dediğimiz Müslümanların yaşadığı coğrafyada huzursuzlukların temel sebebi budur. Adaletin gerçeği kendisi olan İslam ahkamı hayattan kaldırıldığı için zulüm ediliyor. İslam ahkamıyla hükmedilmediği için zulüm vardır. Çünkü nasıl ki Allahü Teala bir ve tekse onun dışındaki bütün ilahların uluhiyet iddiaları batıl ise onun hüküm ve şeriatı dışında ki hükümlerde hak ve adalet aramak veya böyle bir iddiada bulunmak da aynı şekilde batıldır. Çünkü Allah'ın hükümleri dışındaki bütün hükümlerde zulüm vardır. Beşer kendisi adaletin nerede olduğunu hakkıyla tespit edemez ki Allah'ın hükümleri dışında koyduğu hükümlerle adalet yapmış olsun. Nitekim ileride bir ayet-i de buna farklı bir şekilde temas edilecektir. Onun için devam edelim. Onlara denilecek ki o zalimlere, çünkü dünyadayken zalimdiler, ahirette de zulümlerinin karşılıklarını göreceklerdir. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ne denilecek zulmedenlere? ذُوْقُوْ عَذَابَ الْخُلْدُ ebedilik azabını ebediyen devam edecek. Azalmayacak, dinmeyecek ve bitmeyecek. Sonu gelmeyecek. Ebedilik azabını tatıp onun tadına var. Tadına, alt tadını almamaları da mevzu bahis olmayacaktır. Bir de onlara sorulan sorularla da Dünyada iken yaptıkları zulmün ve inkarın hatırlatılması suretiyle bu azaplarının kendilerinin hazırladığı elleriyle hazırladıkları azap olduğu onlara belirtilerek bu şekilde daha çok azaplarının katmerleşmesi sağlanacaktır. Denilecek ki onlara hal tujzoun illa bima kuntum teksimun. Dünyadayken kazana geldiklerinizden başkasının mı cezasını çekiyorsunuz? Sizin bu çektiğiniz ceza dünyadayken kazançlarınızın, kazandıklarınızın, yaptıklarınızın cezasıdır. Onun karşılığıdır. Size yaptıklarınızın başkasıyla karşılık verilmiyor. Size haksızlık edilmiyor. Bunu ektiniz, bunu biç biçiyorsunuz. Hani diyor ya atasözünde, rüzgar eken fırtına biçer diye. Arap şair de diyor ki, hiçbir zaman böyle bir şey yapmaya kalkışma diyor. Ebu Cehil karpuzundan şeker çıkmaz. Çıkmaz. Zehir acıdır. Zehirli bir acı zehirli biraz. Ondan şeker yapmaya kalkışma. E küfür ve inkar üzere kurulu bir ameli hayat. Tan nasıl iyi bir netice alınacak ki? İşte cenab-ı Allah onlara böyle çıkışacak. veya melekler onlara böyle söyleyerek azaplarına azap katılacak. Dünyadayken kazana geldiklerinizden başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Şüphe edenler, kalplerinden maraz olanlar bir türlü hakka kalpleri yatış, yatışmaz. Huzurlu bir şekilde hakka iman etmezler, edemezler. Bakın bunun bir göstergesi veya bir emaresi olmak üzere Cenab-ı Allah ne diyor? Estaizu Billah وَيَسْتَنْبِيُونَكَ أَحَقٌّهُ Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam senden haber sorarlar. Gerçekten o yani kıyamet ve azap bir hak mıdır diye senden haber almaya çalışırlar. Senden haber sorarlar. Sen de onlara kul iyi ve rabbi innehu lehakku ve ma antum bi mucizin. De ki onlara Rabbimin adına yemin ederim ki Evet o şüphesiz bir gerçektir ve siz onu aciz bırakamazsınız. Allah'ı size azap etmesinden azap etmekten aciz bırakacak gücünüz yoktur. Siz onu Azabının önüne geçemezsiniz, onun azabını engelleyemezsiniz, onun azabına karşı koyamazsınız. O sizin ve sizin gibilerin hakkında azabı kesin olarak yazmış ve takdir etmiştir. Sebep az önce söylediğimiz gibi, ayet-i kerimenin daha doğru söylediği gibi هَلْتُجْزَوْنَ illa bima kuntum تَكْسِبُونَ kazandıklarınızdan başkası mı size ceza olarak veriliyor? Kazandıklarınızdan başkasıyla mı size karşılık veriliyor? Veya verilmesini bekliyordunuz. Öyle bir şey mevzulahiz değil. Hem o gün öyle bir gün olacak ki o azaba uğrayanlar için. Bakınız ki benzeri ifadeler Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde yine geçiyor. Diyor ki Velau enne likulli nefsin zalamat ma fil ardi laftadat bih Zulmeden küfür ve inkar ile kendi kendisine zulmeden her bir nefsin yeryüzünde ne varsa mülkü olsa bütün yeryüzü ve yeryüzündekiler onun mülkü olsa şüphesiz onu Fidye olarak verir, kendisini azaptan kurtarmaya çalışır. Cenab-ı Allah bununla dünyadaki zalimleri uyarmak istiyor. Bakın diyor, ahirette siz bu azabı göreceğiniz vakit, ahirette de dünyada da sahip olmanız imkansız olan, dünyanın tamamına sahip olsanız, ondan kurtulmak için bu kadar malı dünyayı, ...feda ederdiniz. Şu ilahlaştırdığınız... ...dünyanın ancak çok cüz'i... ...cüz'inin de cüz'isi... ...zerrenin de zerresine sahip olabiliyorsunuz. Ve Cenab-ı Allah sizden... ...bunu vermenizi... ...hepsini vermesini istemiyor... ...vermenizi de istemiyor. Sizden kendisine iman etmenizi... ...ve elinizden geldiği kadarıyla... ...salih amel işlemenizi yasaklarınızdan kaçınmanızı istiyor. Malınızın tamamını sizden istemiyor. Zekat verebilecek durumdaysanız kırkta bir istiyor. Çocuklarınızı öldürün istemiyor. Feda edin istemiyor. Ama ahirette çocuklarınız dahi elinize geçse, onları feda ederek kurtulabileceğinize gözünüz kesse, onları da feda ederiz. Burada dünya hayatında çoluk çocuğunuzla mutlu olun. Bu mutluluğunuzun ahirette de devam etmesini istiyorsanız çoluk çocuğunuzla beraber benim yolunda yürüyün. O zaman beraber olacaksınız. <gülüyor> Hiçbir şey feda etmeniz de gerekmeyecek. Aksine elde edeceğiniz en sıradan haşa böyle mükafatın sıradan olmaz orada. En basit, en az mükafat sizin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlı olacak aradaki fark görülüyor değil mi? Fark uçsuz bucaksız idrak edilmesi bile zor. Bir cennet düşünün ki oraya en son girecek kişiye, oraya en az mükafat verilecek kişiye bir rivayete göre dünyadaki hükümdarlara verilenlerin on misli bir rivayete göre dünya ve dünyanın on misli verilecek. Dünyada gelmiş geçmiş en büyük hükümdar kimdir? Süleyman Aleyhisselam diyelim. diye. Cennette cennete en son girecek, mülkü en az olacak kişi ondan daha fazlası da sahip olacak. Bir bu bir de diğer tarafta azaba mahkum olacak kimse. Yeryüzündekilerin tamamı kendisinin olsa o azaptan kurtulmak için gözünü kırpmadan feda edecek. Hiç tereddütsüz. Yeter ki o azaptan kurtulsun. Mükafat da istemeyecek ha. Mükafat istemeyecek. Nimet istemeyecek. Şu azaptan kurtulayım yeter diyecek. Öyle ki وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَن۪ي كُنْتُ تُغَابَدِ O hale gelecek kafir. Daha azaba uğramamış ama azabın emareleri belirmiş. Henüz hayvanların arasında hüküm verilmiş. Cansızlar, dilsiz hayvanlar arasında. Haydi toprak olun denilecek. Kafir de ah keşke ben de toprak olsam diye temenni edecek. Eline geçse adee üstüne taklayla atacak atılacak yok öyle bir geçmeyecek Fükür olmaz ve Eser ne devam et azab, azabı görecekleri bir zamanda da pişmanlıklarını artık açığa vurmalarının bir faydası olmadığını görecekler pişmanlıklarını içlerine gömecekler gizleyecekler, saklayacaklar. Faydası yok çünkü. Faydası yok. Ve kuduya beynehum bil kısd ve aralarında adaletle hüküm verilecek. Ve hum la yuzlemûn onlara zulmedilmeyecek. Mazlum zaliminin yakısını yapışacak. Dünyadayken sen bana neden zulmettin? Malını almışsa malını isteyecek. Canına zarar vermişse canına, namusuna zarar vermişse namusu dolayısıyla cezalandırılmasını isteyecek. Özellikle kul hakkına yapılan zulümler kulların hakları tamamen Hak sahiplerine verilmedikçe zalimler o zulümden yakalarını kurtaramayacaklar. Zulmün cezasından. Bu yine ehven bir zulümdür. Buna rağmen ehven bir zulümdür. Neye göre? Kullara zulümle birlikte bir de en büyük hakikat olan Allah'ın vahdaniyetine zulüm işlenmişse, Artık bunun ortadan kalkması mümkün değil. Kullara yapılan zulüm, evet Allah onu affetmez. Mazlumun affetmesine bağlıdır, razı edilmesine bağlıdır. Ama bir süre azap sonra eğer iman varsa, iman ile ahirete intikal edilmişse, Allah'a şirk koşulmadan öbür dünyaya gidilmişse, bunun cezası dahi fanidir. Fakat küfür ve inkar kişiyi ebedi olarak cehenneme mahkum eder. Onun için İslam'ın ve buna bağlı olarak elbette ki İslam alimlerinin tevhid üzerinde hassasiyet göstermelerinin sebebi bundandır. Tevhid üzerinde hassasiyet göstermek demek önüne gelene kafir demek değildir. Tevhid üzerinde hassasiyet göstermek, tevhidi incelikleriyle bilip idrak etmek ve onu muhafaza etmek için üzerinde tir tir Bizim çünkü mümin olarak en aziz varlığımız odur. En aziz varlığımız olan dinimizin temeli odur. Tevhidi hakkıyla idrak edip tahkik eden Allah'ın izniyle İslam'ın diğer şubelerini de, İslam'ın diğer emir ve hükümlerini de imkan ölçüsünde Rabbimizin nasip ettiği çapta ileri derecede yerine getirme imkanını bulur. Ve tevhid sahih olmadan diğer amellerin de kıymeti yoktur. Onun için dünya ve ahiret hayırlarının başı gerçekten sahih, sağlıklı bir akibeden Cenab-ı Allah'ın isimleriyle sıfatıyla zatıyla uluhiyetiyle rububiyetiyle tevhid edilmesinden geçer vahda niyeti bilmek idrak etmek çok önemlidir Cenab-ı Allah bundan sonraki ayeti kerimede göklerin ve yerin mülkünün kendisine ait olduğunu dile getiriyor bunu dile getirerek uluhiyetin bir şartının da göklere ve yere mutlak olarak sahip olmak, malik olmak olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla göklerin ve yerin maliki olmayan herhangi bir varlığın, yani mahlukun, yaratılmışın, gücü, imkanı, sıfatı, takati, vasfı ne olursa olsun, ulûhiyet makamına çıkartılması veya öyle görülmesi Mevzu bahis olamayacağına dikkat çekiliyor. Ve devamı ayetler de böyledir. Ele, inne lillahi ma fis semavati vel ard. Ele, Arapçada bu şekilde bir ifadenin cümlenin başına geldiği vakit muhatabın dikkatini çekmektir. Ey benim muhatabım, bundan sonra söyleyeceklerime pür dikkat kes. Dikkatini topla. Sana söylenecekleri iyi al. İnne lillahi ma fissemavati vel arz. Göklerde ve yerde ne varsa şüphesiz Allah'a aittir. Allah'ın mülküdür. Yani. göklerde ve yerde hiçbir şeye malik olmayan mutlak manada ey insan seni ben yeryüzünde halife olarak yaratmış olmamla birlikte sen halifesin sadece malik değilsin senin geçici mülkiyetin mülkiyet sayılmaz o benim emrim ve takdirim gereği senin bir süreliğine İntifa mülkiyetidir. Ondan yararlanma ve yararlandırma mülkiyetidir. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor hadid suresinde? Estağidu billah. Ve enfikû mimmâ ce'alekumullâhu mustakhlefîne fîh Allah'ın sizi üzerinde halife tayin etti. halifelik makamında bulundurduğu, Maldan infak ederiz. <gülüyor> Çünkü bugün sende bu mal, bugün dünyada biziz. Yarın bizim çocuklarımız, ertesi gün torunlarımız, daha sonraki gün onların torunları dünyada bizim yerimize geçecektir. Biz de nitekim bizden öncekilerin yerini tuttuk. Ne bize kaldı, ne onlara kalacak ne bizden sonrakiler de kalacak. Ya, ya, ya. Yunus Emre'nin güzel bir şekilde söylediği gibi diyor. Mal sahibi, bülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal dayalan, de yalan. Var biraz da sen o yalan. Aynen öyle. Ayet-i kerime de böyle diyor. İnnemel hayatüd dunya lehun ve Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Oyalanmacadır. Öyle kısacık bir vakittir, bir fasıldır gelip geçer. Bu kadar. O halde bu kısacık dönemi aklımızı, irademizi kullanarak Rabbimizin razı olacağı şekilde değerlendirip onu ebedi nimet olarak biriktirmesini bilmemiz lazım. Cenab-ı Allah da kullarına olan rahmetinin gereği bu kısacık hayatlarını ebedi nimete hangi programa göre hareket ederlerse dönüştüreceklerini öğretmiş, bunun için peygamberler göndermiş, şeriatlar indirmiştir. Evet. Önce bir uyarı dediğimiz gibi Ela innelillahi ma fis semavati vel ardu Bilin ki Dikkat edin ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Bir daha diyor, ela inna vadallahi hak حَقٍ Yine dikkat edin, Allah'ın vaadi haktır. Bunun yüzlerce, milyonlarca delili var. En açık delillerinden birisinin, Cenab-ı Allah'ın bize, Verdiği hayatın, her birimizin hayatının belli bir vadesinin olduğunu bildirmiş olmasıdır. Hayat ne kadar gerçekse, ölüm de onun kadar bir gerçektir. Niçin? Çünkü eski cahiliye, hikmet erbabının söylediği, kusbin Sayidenin söylediği gibi Men <gülüyor> aşet Mat, ve man mätte fat, lailun daj ve niharun sâj. Ye devam ediyor. Yaşayan ölür, ölen de dünyadaki her şeyini kaybeder, kendisi de felç olur gider. Ya, semalardaki burslar da devamlı değildir, onu demeye getiriyor. Semada burçlar var doğru ama bunlar da bir zamanlar başladı, yoktu. Bir zamana kadar devam edecek. Yeryüzünün de nimetleri aynı şekilde, inişleri, çıkışları hepsi sonludur. Hepsi sonludur. Bakıyorum ki diyor, her geçen kimseleri diyor, Dönüşü olmayan bir suya gönderiyoruz. Sularını içiyorlar ve orada kalıyorlar. Ölüm bir sudur ona göre diyor yani. Ölüm su yani o sudan içen bir türlü geri gelmiyor. Acaba diyor gittikleri yerdeki hayatı beğendiler mi kaldılar? Yoksa birileri onları derin bir uykuda mı unutuyor? Yani bir cahili insan bile bir şeyler seziyor. Hayatın sonlu olduğunu... Her şeyin bir vadesinin bulunduğunu. İnsanın yaşayıp öldüğünden kainattaki her bir şeyin belli bir süreliğine var edildiği neticesine vardır. Ve diyor ki her bir şeyin sonu gelecektir. Her bir şeyin sonu gelecektir. Konu ondan bahis açılmışken ondan sonra diyor ki günümüz cahiliyesine taşıyacağız. Diyor ki şunu da bilin ki, Allah'ın kendi nezdinde bir dini vardır. Onun o dini sizin şu anda kendisine göre yaşadığınız dininizden, şu anda yaşamakta olduğunuz hayatınızdan daha hayırlıdır. Vallahi 14 asır önce, İslam'dan önce yaşamış olan bu cahili insanın, sezdiği bu hakikatler şu 21. asrın cahiliyesinin ecellerinden çok daha ileridir. Onların idraklerinden çok daha ileridir. Çünkü bir takım hakikatleri yakalamış. Ve şu neticeye varmış. Şu yaşamakta olduğumuz hayat Allah'ın razı olacağı bir hayat değildir diyor. Allah'ın yanında öyle bir din vardır ki diyor, bu din onun için sizin bu hayatınızdan daha razı olacağı bir dindir Ona hazırlıklı olun demeye getiriyor. Şu 20. asırda, şu 21. asırda bu kadar sözü bana filozoflar, edebiyatçılar, şairler, şunlar bunlar var. Bu kadarcık hakikati idrak eden kaç kişi? Müslümanların bu kadar hakikati idrak etmeleri yetersiz olur. Çünkü Müslümanların kitabı bunun ötesini anlatıyor. Çünkü Müslümanların dini zaten onlara bu hakikati en açık ve kesin delilleriyle anlatıyor. Biz zaten bunu idrak edeceğiz. İdrak etmek durumundayız. Etmezsek ve iman etmezsek bizim imanımızda, akidemizde bir halel vardır zaten. Olmaz. O Biz, biz değil burada mevzubayız olan. Burada biz İslam öncesi bir cahiliye insanı ile İslam geldikten sonra ve unutulduktan sonra cahiliyenin devamı olan bu zavallı insanlar arasında bir mukayese yapıyoruz ve bakıyoruz ki önceki cahiliye biraz daha çok hakikate yaklaşmış ediyor. O cahiliye insanlarından bir insan. Hepsi öyle değildi tabi. Evet. O halde Gerçekten Allah'ın vadi hak ayet kelimenin kerimenin devamı insanlara demek ki zulmedilmiyor. Velakinne aksarahum la Ama onların büyük çoğunluğu bu işi bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Mümin o halde Allah'ın dininin kendisine kazandırdığı üstün bilgi Hakikat bilgisi ve şuuru ile bu hakikate sahip olmayanların karşısında asla kendisini küçük görmeyecektir. Diğer taraftan en büyük hakikate sahip olarak hakikat namına ne varsa diğer bütün hakikatlere de talip olmayı ihmal etmeyecek. Kainatın Allah'ın açık kitabı olduğunu idrak eden mümin, Allah'ın okunan kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i idrak edip kavradığı gibi, ondaki derin manaları ve sırları idrak etmek üzere, kavramak üzere ilim adamlarımız, tarih boyunca bu kitaba eğildikleri gibi, Aynı şekilde kainat kitabı üzerinde de Müslümanların hak ettikleri şekilde eğilmeleri onların diğer bir vazifeleridir. Kabul etmek lazım ki günümüzde Müslümanlar her iki kitabı da idrak etmek noktasında çok kusumlu Çok geridirler. Mutlaka bunun telafi edilmesi icap ediyor. Cenab-ı Allah göklere ve yere sahip olmanın Vadinin hak olduğunu bildirmenin akabinde yine güç ve kudretini başka türlü izah ediyor. Veya başka bir noktadan bize güç ve kudretini hatırlatıyor. Diyor ki huve yuhyi ve yumit ve ileyhi turcağın. İşte hayatı budur. Bütün hakikatlerin özeti bir ayet kısacık üç tane cümle. O hayat verir O öldürür Ve siz yalnız ona döndürüleceksiniz Ona döndürüleceksiniz Demek ki Hayat ve ölüm boşuna değildir Bu hayat ve ölümü gerçekleştiren Fiilen işleyen yapan da Halk eden de Cenab-ı Allah'tır Hayatı ve ölümü yaratana Yaşayan ve ölen bizler döndürüleceğiz Kendimiz dönmeyeceğiz Döndürüleceğiz Arapçada Hayat ve ölüm ile ilgili Kelimeler de Türkçeliklerinden farklı Ve daha anlamlı Akideye daha uygun olarak kullanılıyor Arapçada Hakka yürüdü anlamında bir tabir göremezsiniz. Bana çok cüretkarane, ölenleri hak etmedikleri şekilde tezkiye etme ifadeleri gibi geliyor. Allah'ın huzuruna gitti, kendisi de gitmiyor, gönderildi götürülüyor. Kimse kendi iradesiyle ne doğuyor ne ölüyor. Bizi doğuran, bize hayat veren ve bizi öldüren bir güç var. Türkçede bu incelik kaybettiriliyor. Bilinçli, bilinçsiz veya dilin gereğiydi bilmiyorum. Arapçada teveffa tabiri fiil olarak mümkündür. Kullanılır ya yani kullanılabilir. Teveffa öldü demek. Ama kesinlikle böyle denilmez. Tu fi eden yani vefat ettirildi. Ona ölümü tattıran bir güç vardır ona işaret ediliyor. İsteşhede denilmez. Şehit oldu denilmez. Şehit edildi, şehit olundu. Ona şehadet verildi manasına kullanılır. İstüşhede denilmez. İstişad denilir. O kökten kullanılır. Niçin? Çünkü ben kendi irademle şehit olmuyorum ki. Kimse kendi iradesiyle şehit olmuyor ki. allah Teala diliyor ve gerçekleşiyor. Onun için Cenab-ı Allah'ın burada ayet-i kerimeye o manadan hareketleyen. Onun için dufiye denilir. Çünkü hayat veren Allah, öldüren de bu beşeriyet üzerindeki en büyük fiiller tamamıyla bu fiillerin faili diğer bütün fiillerin kainattaki bütün fiillerin mutlak faili Allah olduğu gibi bu fiillerin de faili Cenab-ı Allah'tır. Hu yuhyi ve yumit ve ilahi terciun demiyor. Ona döneceksiniz demiyor. Biz dönmeyeceğiz. Döndürüleceğiz ve O'laya turcu. Dolayısıyla Müslüman olarak biz de konuşurken mümkün mertebe konuşmalarımızı şu incelikleri göz önünde bulundurarak ifade yerindeyse dinleştirilir, din dindarlaştırırsak, daha doğrusu Kur'ani bir e, muhtevaya veya telaffuza bulundurursak Bizim için bir hassasiyet olur diye düşünüyorum. Çünkü dindarların dili ile dinsizlerin dili kim ne derse desin farklıdır. Din dili ve dil dinli olmalı. Yani bunu böyle. Çünkü İslam geldi, Arapça lafız olarak kaldı fakat çok değişti. Çok değişti. İslam Arapçayı bir din dili haline getirdi. Türkçede, Türkler Müslüman olmadan önce ve diğer bütün kavimler Müslüman olmadan önce dilleri kendi dinlerine uygun bir dildi. Bu tarihsel olarak da böyle sabittir. Müslüman olduktan sonra dilleri, dinlerini, dinleri olan İslam'a göre bir hal aldı. İslam'a göre bir hal aldı. Onun için buna dikkat etmemiz de gerekiyor. Evet. Şu göreceğimiz ayet-i kerime, 57. ayet-i kerime, insanlara hitaben, aynı zamanda küffara dair de bir gönderme yapıyor. Diyor ki, Ya eyyuhennas, ey insanlar, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِضَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Kesinlikle size Rabbinizden bir öğüt gelmiş bulunuyor. Yani kafirler kendilerine öğüt verilmeye muhtaç bir durumdadırlar. Onlar bu küfürlerinden vazgeçsinler diye onlara birilerinin anlayacakları bir şekilde uygun bir lisanla onlara öğüt vermesi icabi. Bir manası işareti bu. Kur'an-ı Kerim'in bir mev'iza olduğuna işaret ediliyor. Rabbinizden size bir mev'iza, bir öğüt gelmiştir. Mev'iza aynı zamanda çok özlü nasihat demektir. İşte Kur'an-ı Kerim nasihat ve özlü bir nasihat kitabı. Beşeriyete ve özellikle sapıtmış olan beşeriyetin sapıtmış olan kullarına büyük bir öğüttür. Müstesna bir öğüttür. Öğüt dinlendiği takdirde dinleyene fayda verir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben için diyor ki fe fe sen yine hatırlat ve öğüt ver. Şüphesiz hatırlatıp öğüt vermek Müminlere fayda verir. İman ile birlikte öğüte kulak verilirse ondan istifade edilir. Ve şifâun limâ fîs sudur. Kalplerdeki hastalıklara da bir şifadır. İnkar hastalığına, küfür hastalığına, haset hastalıklarına. Kısacası küfre götüren ve götürmeyen her türlü kalbi hastalığın müstesna bir şifasıdır. Kur'an-ı Kerim. Öyle bir eczanedir. Öyle bir ilaçtır Kur'an-ı Kerim. Ve şifa'un millim. Bir başka yerde. Ve nunezzilu minel Kur'an. Mâ huve şifa'un. Ve rahmetullih Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olanları indir. Dolayısıyla bu kitabın indirilmiş olan her bir hükmü başlı başına bir şifadır. Onlara sahip olmak gerekiyor. Ve Huden Ayrıca bu yolu aydınlatan bir yol gösterici gelmiştir size. Ve Rahmetun lil müminin ve müminlere de bir rahmet olarak gelmiştir. Ey insanlar bu kitabın öğütlerinden yararlanabilmek kalplerinizdeki hastalıkların onunla şifa bulması için onun hidayetinden ve rahmetinden istifade edebilmeniz için ...bu kitaba iman ile işe başlayın. Çünkü ey insanlar diye hitap ediliyor... ...ey müminler için bunlar böyledir diye bitiriliyor. O halde insanlar hitabı içerisinde giren... ...ve çoğunluğu teşkil eden iman etmeyenler... ...bu kitaptan, öğüdünden, şifasından, hidayetinden, rahmetinden istifade edebilmek için... ...iman etmek yoluna seçebilirler o yolu Bir ayet-i kerime daha kısacık şey edelim ondan sonra kısa bir ara verelim. Kul bi fadlillahi ve bi rahmeti fe bidalik felyefrahu huve hayrun İşte o kadar. De ki Allah'ın lütfu ve rahmeti ile işte bununla sevinsinler. Bundan dolayı bunlarla sevinsinler o onların toplaya geldikleri dünyalıktan daha hayırlıdır. İslam alimleri der ki her kim ve Allah imanı ve Kur'an'ı nasip etmişse ve o kimse fakirlikten şikayet ediyorsa Allah'a şükretmiş olmaz diyor. Çünkü bu diyor onların topladıkları bütün varlıklardan daha hayırlıdır. Aminna billah. Vallahi Dünyaya malik olmuşsun, imanın yok, takvan yok, Kur'an'dan haberin yok. Ne işe yarar? Beş para etmez. Yüktür hatta. Sıfıra sıfır kurtarsan iyi de iyidir. O da kurtaramaz. Kurtaramazlar. Onun için işte bunlardan dolayı, başka şeylere dolayı değil. Başka şeylerden dolayı değil. Bunlardan dolayı sevinsinler diyor. Eğer sevineceklerse. Bunun dışındaki sevinmeler yerilmiştir. Onlara şımarıklık denilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Mesela innel insâne leferihun fakhûr deniliyor. Şüphesiz insan çok şımarıktır ve çok böbürlenen bir varlıktır. Çünkü iman kaydı yok. İşte ferah kelimesi Arapçada bu şekilde kayıtlı Allah'ın rahmetiyle sevinmek gibi zikredildiği zaman olumludur. Kayıtsız zikredildiği zaman olumsuzdur. Evet. Subhan Rabbiki Rabbil İzzeti Allah'a yasıkur. Ve selamun alemin felin. Rabbil Alemin.